Paslaşmalar. Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran. Merhabalar, ben Kenan Başaran Paslaşmalarda Radyo Avanda sizlerle birlikteyiz. Evet, bugün birçok yayında herhalde ilk söz. Silahlı kuvvetlerin verdiği kayıplar olsa gerek. ve Türkiye artık kanıksadığı bir durumu yaşıyor. Problem zaten bu. Kanıksamış olmamız. E, 24 saat bilemediniz 48 saat işte o cenazeler defnedilene kadar duygularımızı en sert şekilde ortaya koyup ondan sonra hayatımıza normal bir şekilde devam etmeye Devam edeceğiz. Ee, 30 yıldır e, bu ülkede kan akmaya devam ediyor. Ve artık e, benim bir birey olarak, vatandaş olarak siyasetten e, ve askerden hiçbir beklentim yok. Bundan sonrası için bir şey değişecekse o yine bizim kendimizin, insanların, ee, sivil bir inisiyatif ortaya koyarak çözebileceğini inanıyorum. Eğer o da olmasa artık yapacak bir şey yok diyeceğiz. Ee, benzer olayları yaşayan İspanya, İrlanda, İngiltere en nihayetinde sivil e, insanların devreye girmesiyle bu sorunu çözdü. Çünkü e, namlular birbirine döndükçe e, sorun çözülmüyor. Sadece e, uzayı devam ediyor. Hani ne yapılabilir? Herkes kendine bunu sormalı. Şu dakikalarda şu saatlerde böyle hamasetle e, coşkuyla işte yakıp yıkmaktan intikamdan e, bize hiçbir fayda gelmedi bugüne kadar. Geçmişte de yine büyük kayıplar verildi e, ama sorun hep devam etti. Bundan sonra evet ben şahsen sivil bir inisiyatifin örülmesini, devreye sokulmasını nedir bu? Büyük bir yürüyüştür. Ankara'ya mı yürürüz? Hakkari'ye mi yürürüz? Kuzey yürürüz? Yoksa bu sorunun başka odaklardan da beslendiğini düşünüp Avrupa'ya mı Amerika'ya mı yürürüz? Çünkü bu yerelde, uluslararası boyutları olan bir e, savaşın, e, çatışmanın içindeyiz 30 yıldır. Ama bu e, Burada annelerin, babaların e, ve çocukların artık söz söyleme hakkını alması lazım. Elimizden gelen bana göre budur, bu olmalıdır. E, yeter demenin başka bir yolu yoktur. Bugün yapılan açıklamaları dinleyeceksiniz. Yine e, yüksek siyasi söylemlerle insanlar teskin edilmeye çalışılacaktır. O cenazeler kaldırıldığında televizyonlar ajitasyonlarını yapacaktır. Gazeteler manşetlerden e, lanetleyecektir. Ama dediğim gibi bu 30 yıldır yapılan şeyler artık bunlara kanmamak lazım. E, birey olarak bu kanın durması için e, kendi tavrımızı da ortaya koymalıyız. Şimdi bu ortamda futbol konuşulur mu? Konuşulur. Çünkü e, zaten istenilen galiba anormal bir duruma sokulmamız. Halbuki e, o anormalleşmeye izin vermemek lazım. Hayatı ıskalamadan ama acıla da kanıksamadan, onlara tepki vererek sürdürebiliriz. Statlar bu anlamda ülkenin yaşadığı acılarda her zaman e, kılcal damarlarını ee, ...çalıştırmıştır... ...yani bu hafta sonu... ...ya da yarın öbür gün oynanacak bütün maçlarda... ...muhtemelen bu acı olay... ...bu saldırı kınanacaktır... ...o yüzden futbol hiçbir zaman... ...hayatın gerçeklerinden uzak kalmamıştır... Ee, ...yadırgamamızı... ...umuyorum... ...o yüzden bugün böyle bir program... ...yapıyor olmamda... ...slaşmalara isterseniz... E, ...düne dönelim... ...Şampiyonlar Ligine bakalım... Trabzonspor e, dün Şampiyonlar Ligi'nde ilk yenilgisini aldı. E, Rusya'nın CSKA Moskova takımıyla deplasmanda karşılaştı ve 3-0 yenildi. Bu karşılaşma e, da aslında puan kaybını şahsen bekliyordum. Çünkü zaten son yıllarda özellikle deplasmanda Rus takımlarına karşı e, pek başarılı olamıyoruz. E, oyunun tamamına baktığımız zaman Trabzonspor Önceki iki maçına göre ofansif, ofansif anlamda daha etkindi. Buna karşılık e, gol bulamadı. Hani Inter ve Lille maçlarında bir buçuk iki pozisyondan goller buldu ve e, puan aldı. Ama dün akşam Rus ekibi Trabzonspor'un kendi üzerine gelmesine müsaade etti. Belki de bu Rusların taktiğiydi. Ama e, Şenol Güneş'e şöyle bir eleştirim olacak... E, Özellikle ilk yarıları Alenzinho ile oynayarak harcıyor. Yani Alenzinho fiziki olarak Şampiyonlar Ligi'ni kaldıracak bir oyuncu değil. Bunu Inter maçında da, Lille maçında da gördüğü halde ısrarla ilk yarılara Alenzinho ile başlamasını açıkçası yadırgıyorum. Bir bildiği var mı? Bilemiyorum. Yani Alenzinho'nun yapısına baktığımız zaman daha çok zayıflamış bir rakibin üzerine... Yani İkinci yarının son 20 dakikasında sorsanız sanki daha bir fayda sağlanabilir. Elbette kadro sıkıntısı vardı Trabzon'un Rusya'da. 19 kişilik bir ekiple gidildi. E, fakat e, hani Saparayla e, daha az e, oynamasını da e, eleştirebiliriz. E, Sapara özellikle Inter maçında son 20 dakikada çok etkili olmuştu. Hoca o, o opsiyonu fazla değerlendirmiyor. Şimdi grupta şöyle bir durum oluştu. Inter 6 puanla Lider, e, Trabzonspor ve CSK Moskova 4'er puanla ikinci paylaşıyorlar. E, Fransız temsilcisi Lille ise 2 puanda kaldı. Aslında bir takımın böyle kopup gitmesi e, Trabzon'un lehine. Hani Lille de dün e, eğer Inter'i yenseydi ya da puan alsaydı. Dört takımda iddiası sürecekti ama bir takımın e, potadan uzaklaşması aslında Trabzon'un lehine. Şimdi önümüzdeki 2 Kasım'da oynanacak maçta Trabzonspor ÇSK'yı e, mutlak suretle yenmesi gerekiyor. 3 puan alırsa ikinciliği büyük ölçüde garantileyebilir. Aksi halde e, Avrupa Ligi'ne Devam etmek yolunda e, mücadele dönüşür şampiyonlar ligi onlar için yani üçüncü olursa Avrupa liginde e, devam edecekler. Bir ara verelim aradan sonra tekrar devam edelim. Orada Git diyorlar, gidiyorsun, kal diyorlar, ne bir ses, ne bir şarkı. Biz bir şarkıyı. Git dersen giderim Kal dersen kalırım Git dersen giderim söylenmemiş sahipsiz bir şarkı söylenmemiş sahipsiz bir şarkı Sen giderim Kal dersen kalırım Kırgınım Saçılmış bir nar gibi Kırgınım Saçılmış bir nar gibi Sessiz akan bir Geldim. Kalkalım. Ben Kenan Başaran paslaşmalar devam ediyor. Radyo Havanda'sınız. Eee Şampiyonlar Ligi'nde Trabzonspor'u konuşuyoruz. Ee, Trabzonspor eee Tabii Burak Yılmaz e, henüz bu takımda oynamadı Şampiyonlar Ligi'nde. E, Atletico Bilbao ile oynanan maçta daha sonra geçersiz kılınan bir turdu malum. Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'ne alınca. O maçta e, rakibine kasti bir hareket yaptığı için 3 maç ceza almıştı. E, ve bu maç cezası, bu cezası dünkü Moskova maçıyla tamamlandı önümüzdeki maçlarda artık Burak Yılmaz da oynayacak ve bu da Trabzonspor için bir avantaj olacak. Çünkü Burak Yılmaz 2 senedir görüyoruz ki Trabzonspor'da en çözümsüz kaldığı anlarda ortaya bir şekilde çıkıp sorunu çözüyor. Trabzon lehine oyunu döndürüyor. 2 Kasım bu açıdan Trabzonspor Burak'la da oynayacağı için daha avantajlı, daha umutlu bakabileceğimiz bir Maç olacak ee, Moskova'da. Evet Trabzonspor'un e, Şenol Güneş de ilk defa Yedek Kulübesi'nde oturdu. O da Bilbao maçında ceza aldığı için e, ilk iki maçı tribünden izlemişti. Dün Yedek Kulübesi'nde oturdu. Şampiyonlar Ligi'nde ilk defa ama e, muvaffak olamadı. Tabi tuhaf bir durum var. İşte Atletico Bilbao maçları Malum Trabzonspor atletikoyla dışarıda 0-0'a kalmıştı. E, i̇kinci maça hazırlanırken İstanbul'da UEFA'dan e, haber geldi. Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'ne alındı diye. Dolayısıyla o maçlar hükümsüz kaldı ama orada verilen cezalar Trabzonspor'un başına arttı nedense. Ve e, Süper Ligi'ye bakalım. Süper Lig'de e, Beşiktaş'ı konuşmak lazım. E, Fenerbahçe'ye Galatasaray ve Trabzonspor maçlarını kazandılar ama Beşiktaş kendi sahasında Kayserispor'a 2-0 yenildi. Maç öncesi kadrolara bakıldığı zaman e, hiç de sürpriz olmayan bir sonuçtu. Çünkü ofansif bir orta saha ama mücadele gücü düşük bir e, takımla sahaya çıktı. Karval, e, teknik direktör Karval. O takım gününde olursa, iştahlı olursa, arzulu olursa fark atardı. Ama olmasa da fark yiyecek bir takımdı. İkincisi oldu ve Kayseri Spor Beşiktaş karşısında resmen bir Barcelona e, örneği sunma fırsatı buldu. 20 pas yapıp gol buldular Beşiktaş'a karşı ki bu acı verici bir durumdu siyah beyazlar için. Çünkü o paslar öyle aman aman paslaşmalar da değildi yani. Rakibi seyreden. Rakibi seyrettiği için rakip 20 pas yapabildi. Yoksa iki oyuncu bastığı halde rakip çok başarılı bir şekilde paslaşmalarını sürdürmüş değildi. Bu Beşiktaş'ta sorun şu. Beşiktaş'ta bir yıldızlar topluluğu ama o yıldızlara laf geçiremeyen bir hoca var. Geçir hocanın tespitleri çok doğru. Yani maç öncesi ve maç sonrası Carlos Carvalho'nun yaptığı değerlendirmeler müthiş. Yani Bunlara baktığınız zaman Beşiktaş çok şanslı diyorsunuz. Fotoğrafı iyi çeken bir hoca var ama iş müdahaleye gelince olmuyor. Çünkü emanetçi olduğu için Tayfur Havuççu içeriden çıkana kadar bu takım başında olduğu için e, iktidarını tesis edememiş futbolcuları üzerine. Yönetim de kendisine telkinlerde bulunuyor. İşte bazen okuyoruz cezaevinden Tayfur Haber Yolu Enst'e oynat. Bilmem şunu oynat san daha iyi olur gibi. E tabi böyle bir ortamda böyle bir hocayı da suçlamak çok e, hakkaniyetli değil. Ha diyeceksiniz ki niye görev aldı? O ayrı mesele tabii ki. Beşiktaş'ın e, nihayetinde bu yıldız politikası beklendiği üzere benim açımdan sürprize çökmüştür. E, her anlamda çökmüştür. Hem sahada çökmüştür hem mali olarak çökmüştür. Beşiktaş, Kuti, Kueresma, Simao, Fernandez e, gibi yıldızlara büyük paraları ödedi ve bunun ekonomik karşılığını da almadı. Yani Beşiktaş'ın reytingi de artmadı. Forma satışları da artmadı. Beşiktaş'ın tabloları kamu aydınlatma platformunda mevcuttur. Beşiktaş mevzusu uzun. Son bir ara verelim ve finali yapalım. Dur bırak kaynarsın Kahve. Haziran Titreyişlerle Kaçak yağmurlar Aradı Yıkanmış korunur boynum Rendevam burada otobüste Yalan da olsa hoşuma gidiyor Söyle Hep kahır, hep kahır, hep kahır, hep kahır Tıktım ben Şehirlerim şehrini anlat nasıldı? Beyoğlu sırtlarından yasak gözlerimle bakıp köprüler saray burnu inar erlerde halice. Diverdim bir havu. İnsanlar gülüyordu de Randevam burada otobüste Yalan da olsa hoşuma gidiyor söyle Hep kahır, hep kar hep, hep kahır Bıktım ben ne olur? Dur, bırak kımıldama. Kal biraz öylece ne olur? Kokun İstanbul gibidir. Gözlerin. İstanbul gecesi. Şimdi gel sarıl sarıl bana kınalım. Gökbükmenin altında orada da beraber. Çok şükür diyerek yeniden başlamanın hayali. Asletimin çöldesem gibi. İnsanlar gülüyordu de Tremde, vapurda, otobüste da olsa hoşuma gidiyor söyle hep kahır, hep kahır, hep kahır, hep kahır Bıktım ben Ben Kenan Başaran. Radyo Havan'da Paslaşmadan programındasınız. Evet Beşiktaş dedik. Beşiktaş e, borcu 420 milyona çıktı. E, başkan cebinden 10 milyon daha verdi. 10 milyon lira daha verdi. E, 15 milyon e, artıda aldı kulübü. Bugün e, işte 15 milyon dolar da hatta aldığı kulübü. Başkan 420 milyon borç noktasına getirdi. Şöyle bir şiarı vardı bu yönetimin. Efendim işte büyümek için, genişlemek için borçlanmaktan korkmayın. Eyvallah. Peki sonuç ne oldu? Büyüdü mü Beşiktaş? Beşiktaş e, bir tane şampiyonluk kazandı bu dönemde. Demirören döneminde. Ardından Avrupa'da e, işte geçen sene sadece UEFA liginde gruptan çıkıp bir tur oynadı. O kadar. Ve o turu da noktaladı. Dolayısıyla bugün Beşiktaş çevrelerinin camiasının açıkçası çıkıp sokağa yürümesi gerekiyor. Çünkü kulüp batak, batma noktasında borsadaki şirketi, öz sermayesi negatif olan bir yapıda. Beşiktaşları sevinirecek tek şey, daha doğrusu umutlandıracak tek şey OYFA'nın 2012'den itibaren kademeli olarak uygulamaya sokacağı finansal fair play. Bu yapı kulüplerin borçlanmasını sınırlıyor, gelirinden çok harcamasını önlüyor, başkanlara borçlanmayı önlüyor. Ama bu yapıya Beşiktaş nasıl geçer o da belirsiz. Çünkü bir şekilde arkadan dolanarak yine kulüplere borç veriyor yöneticiler. Bu sefer de işte sponsorluk üzerinden para akıtabilirler. Nihayetinde Beşiktaş işte basketbol takımına başkanı Demirören'in şirketi Milangaz sponsor oldu. Yani yavaş yavaş yeni dönemdeki borçlanma modelinde ortaya koymuş oluyor. Ne yapar bu kulüp? Kendi başkanı kendi kulübüne sponsor oluyor. Ve bir takım maddeler koyarak örneğin kulüp Sponsordan vazgeçerse tazminat ödeyecek başkanına. Enteresan şeyler olacak. Beşiktaş'ın hakikaten hiç sahada kulübün şampiyon olup olmamasından ziyade bu mali tablolarına bakması lazım. Galatasaray, Fenerbahçe bu anlamda özellikle Galatasaray büyük tecrübeler yaşadı ve hala onun düzeltmeye çalışıyor. Hala o cendereden çıkmaya çalışıyor. Ama şunu unutmayalım Galatasaray'ın varlıkları Beşiktaş'tan çok yüksek. Ee, o yüzden en kötü Riva'daki araziyi satar, Flora'daki araziyi satar ve kurtulur. Fenerbahçe'nin e, taraftar ve gücü hakikaten yüksek. Sponsorluk gelirleri, e, maç hasılatları falan Beşiktaş'tan çok iyi. E, i̇şte görüyorsunuz şu şike soruşmasında bile e, kar ederek çıkmayı bildiler. Dolayısıyla Beşiktaş için zor günler e, kapıda iflas noktasında kulüp Taraftarın bu konuda çok uyanık olması gerekiyor. Futbolda da kısaca diğer başlıklara bir göz atalım. Fenerbahçe Mersin İdman Yurdu'nu deplasmanda 2-1 yendi. Bu maçın şöyle bir özelliği vardı. 28 yıl sonra karşı karşıya geldi iki ekip. Mersin'in Fenerbahçe için şöyle bir özelliği vardı ayrıca. Fenerbahçe Türkiye Kupası'nı en son Mersin İdman Yurdu'nu yenerek almıştı 1983 senesinde öyle açıdan da nostaljik bir değeri vardı. Ee, onun dışında maç tartışmalara gebe oldu. Fenerbahçe'nin attığı gollerde kalecilerin büyük hataları vardı. Hani espriler bile yapıldı. Yani şike soruşturmasının savcısı bu kalecileri de sorgulayabilir mi? Çünkü özellikle ikinci gol e, büyük bir kalecilik hatasıydı. Onun dışında Mersin'in verilmeyen penaltısı var. E, bir tane sayılmayan golü var. Ee, sayılmayan golde kendi hataları var. Çünkü oyuncu eliyle vurmuş gibi yapıyor. Vurmasa bile en azından öyle bir görüntü oluşturduğu için hakemi yanılttı. 2-1 bitti. Maç öncesinde Nobre sakatlandı son antrenmanda. Talihsizlikler yaşadılar. Kaleci Hakan ilk yarıda sakatlandı. saka sakat devre sonuna kadar oynamak zorunda kaldı. Böylesi enteresanlıkları olan bir e, mücadeleydi. E, Bursa, Galatasaray'a 3 4 e, maç sonra yenildi. Sağlamın öğrencileri Türk Telekom Arena'da Galatasaray'a zorlasalar da 2-1 mağlup olmaktan kurtulamadılar. Böylece Terimli Galatasaray Arena'da bir seri yakaladı. Yenilgi yüzü görmeden yoluna devam ediyor. Trabzonspor'sa e, Ankara gücünü, ligin müşkül durumdaki takımı Ankara Gücünü zor da olsa 3-2 ile geçti. Durum e, böyle. Son noktayı voleybolla koyalım. Vakıf Punk, e, Türk Telekom e, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda e, Bakü'nün e, Rabıta takımına finalde 3-0 yenilerek ikinci oldu. Aslında kupanın favorisiydi ama finalde çok kötü bir mücadele ortaya koydular. Böylece geçen sene Fenerbahçe'nin kazandığı başarıyı kazanamadılar. Ama bu kupa çok e, abartılıyor bizde. Biraz laf olsun torba olsun kabilinden oynanan bir kupadır ama yine de Kupa kupadır diyelim. Bunun dışında Galatasaray basketbolu kadınlarda ve erkeklerde Cumhurbaşkanlığı kupasını ezeli rakibini Fenerbahçe'yi yenerek kazandı. ikili iki yaptı. Daha da büyük bir başarı. Galatasaray tekerlekli basketbol takımı dünya şampiyonu oldu. Şapka çıkartıyoruz kendilerine. Cumhurbaşkanlığı kupalarına Cumhurbaşkanının gitmemesi de eleştirmesi gereken bir nokta. Ya bu kupayı kaldırın ya da gidin kupanızı teslim edin. Oyunculara bu saygı gösterin diyorum. Ben Kenan Başaran haftaya daha güzel bir ortamda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın diyorum. Paslaşmalar. Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran